Ardıbıllah ﷺ ya akhirin ve Ve ahir ismini de anlamaya çalışalım. Çünkü iki ismi beraber anlamak gerekiyor. Allah evveldir, Allah ahirdir. Allah'tan geldik, Allah'a dönüyoruz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Dönüşümüz Allah'adır. Kul hayata bakarken Allah'a döndüğünü bilmelidir. Her gün dünyadan ahirete doğru bir adım atar. Bir adım ahirete yaklaşır, bir adım da dünyadan uzaklaşır. Allah'a gidiyor. Bu herkes için böyledir. Elledine, eza esabet them O kimseler ki kendilerine bir musibet isabet ettiğinde, kalu inna lillah ve inna ilehi rajiun derler. Onlar biz Allah'tan geldik, yine Allah'a dönüyoruz, döneceğiz der. Onun için dünyaya ait derdi, sorunu, sıkıntıyı, musibeti gözlerinde büyütüp altında ezilmezler. Büyük dururlar. Gözlerini, gönüllerini Rablerinden ayırmazlar. Nasıl olsa Rabbime gidiyorum. Kıyamet kopsa ne olacak? İnne ilâ rabbiker ruj'a. Muhakkak ki dönüş Rabbinedir. Rucu Rabbinedir. Herkes Rabbine dönecek. İstese de istemese de. Ve <gülüyor> teghatta'u emrehum beynehum İnsanlar işlerini dinlerini aralarında parça parça ettiler. kullun ileyna raciun Hepsi de bize dönecek. Yani Allah'ın emrine Allah'ın ipine hep beraber sarılmaları gerekirken her biri bir tarafı tuttu. işlerini parça parça ettiler. Ama hepsi de bizim huzurumuza gelecek. Allahu yebdau'l halq. Allah yaratmayı ilkin yapandır. İlk olarak yaratandır. Sunne Sonra Allah'a döndürülüp götürüleceksiniz. Keyfe tefurune billah? Siz Allah'ı nasıl inkar eder? Allah'a karşı nasıl dankörlük yaparsınız? Ve kuntum emwato. Siz ölüydünüz. Feahyayakum. <gülüyor> Allah sizi diriltti. Summe yumituukum, summe yuhyikum. Sonra sizi bir daha öldürür ve bir daha diriltir. Summe ileyhi turcaun. Dönüşünüz Allah'adır. Dönüşünüz O'nadır. Onun huzuruna gideceksiniz. Sorunuz Allah'tır, ahiriniz Allah'tır yani dönüşü Ona'dır. Men amile salihen feli Kim salih bir amel işlerse o kendisi içindir. Ve men esaa ve aleha. Ve kim bir kötülük yaparsa o da Onun aleyhinedir. Sume ila Rabbiyum turjaaud. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Rabbinize döndürülüp ona götürüleceksiniz. İrciyi bu hitap insanadır. İrciyi dön, Rabbin'e gel, ila Rabbi ki radiyeten merdiye. Rabbinden razı olmuş olarak. Rabbini razı etmiş olarak. <gülüyor> Rabbine dön. Rabbine gel. Eğer sen Rabbine dönersen, Rabbini razı etmeye çalışırsan, Rabbine rücu eder, Rabbine dönmüş olursun, vasıl olmuş olursun. Şartı nedir? Rabbini razı edersen, Rabbinden razı olursan. razı olursan razı edersin. Bunu yaptığında Rabbine dönmüş olur, vasıl olmuş olursun. Velat tesbu ladeene min dunillah. Allah onların, Allah'tan başka taptıkları şeylere sövmeyin dedi. Başkasının taptığı şeye sövme, sövme dedi. <Sessizlik> Sen böyle yaparsan sonra o da bilmeden, ilim sahibi olmadan Rabbine söver. Allah onu, onları küfre sokma dedi. Birileri bir şeye tapıyorsa onları taptığına sövme, sonra onları da bilmeden Rabbine söver dedi. Kulümü böyle zor durumda bırakma dedi. Buna mecbur etme dedi. Rahman ve Rahim olan, kendisinden başka bir şeye tapan kulunun hesabını yapıyor. Ne diyor? Bilmeden, bir gairi ilim, bir ilmi olmadan bilmeden Rabbin'e sövmesin. Sövdürme onu dedi. Öyle yaparak onu sövdürme. Sövmesin. Kime rahmet ediyor? Rahmeti kimin içindir? Kendisinden başka bir şeye tapana, tapan için söylüyor bunu. Buna onu yaptırma diyor. Onun için Allah'a davet ederken ne buyurdu? En güzel söz neyse onu söyle. Rabbinin yoluna hikmetle davet et. Tezalik'e zeynali kulli ümmetin amalı. İşte her bir ümmete kabu amelleri böyle süslü gösterilmiş. O yaptığının doğru olduğunu zannediyor. O ona süslü görünüyor. Bilmiyor. Ona hakikati öğretmen lazım. Hikmetle. En güzel söz Allah'ın sözüdür. Allah'ın sözüyle, kelamıyla, hikmetle, Allah'ın muradını anlatarak davet etmen lazım. O yaptığının doğru olduğunu zannediyor. O ona süslü görünüyor dedi Allah. سُمَّ اِلَى رَبِّهِم مَرْجِعِهُونَ Sonra dönüş Rabbinedir. Hepinizin dönüşü Rabbinizedir. Evet, onlar da Rablerine gelir der. فَيُنَبِئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوا Sonra Allah onlara her birine neler yaptığını haber verecek dedi. İnema <gülüyor> يَسْتَجِبُوا الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Sen kime işittirebilirsin? Davetini kimler kabul eder? Allah'ın ayetini dinleyenler kabul eder. وَالْمَوْتَ يَبْعَسُهُمُ اللّٰهِ Ölülere gelince... Onları Allah diriltir. Evet, ölüleri Allah diriltir. Kim Allah'ın ayetlerini dinlerse Allah onların dinleyip dinlemediğini bilir. Eğer dinliyorsa Allah vahyi onun gönlüne indirir ve onu diriltir. Manevi olarak diriltir. Sümme ileyhi yurcaun. Sonra Dönüşünüz Allah'adır. Ya yuhelledi ne amenu aleikum enfus Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler, kendinize dikkat edin. La ya durukum men dale iza ihtedaytum. Eğer siz hidayette olursanız Delalette olanlar size zarar vermez. Delalette olanların zararı size dokunmaz. Eğer siz hidayette olursanız. İlellahi merci'ukum cemi'a Hepinizin dönüşü de Allah'adır. Hepinizin döneceği yer Allah'ın huzurudur. Fe yunebbi'ukum bima kuntum tamalun Ve o Allah size yaptıklarınızı haber verecek. <gülüyor> ve evet. kulubuhum Allah müminleri anlatıyor. Onlar Rablerine döneceklerini bildikleri için, buna iman ettikleri için her neyi yaparlarsa yapsınlar, kalpleri titreyerek yaparlar. Ve huvellezî yetevefâkum Sizi geceleyin, vefat ettiren odur. Allah uykuya vefat dedi. Vefat demek, ruhun alınması demektir. Uyduğunuzda ruhunuzu alırız, dedi. Ve yalemu m cerahtum bin nehar. Evet, gündüz olduğunda sizin neler yaptığınızı bilendir. Summe yeb asukum fi. Sonra gündüzün sizi diriltir bir daha. Li yughda ecelun musamma. Belli bir vakte kadar size takdir ettiği o ecel vakti gelinceye kadar sizi bir daha diriltir. Summe ileyhi merciukum sonra dönüşünüz od onadır Allah'adır Rabbinizedir. Sünne yünebi kum bimakuntum taamelun. Sonra size yaptıklarınızı haber verecek. Kul eğayrallahi evri rabben de ki onlara ben Allah'tan başka rab mi arayayım? Ve huve kulli şey. O her şeyin Rabbiyken, ben kendime başka bir Rab mı arayayım? Valla teksi bu kulu nefsin illa aleyha. Her kim neyi kazanmışsa o kendisine aittir. Yalnız kendisine aittir. Valla teziru vaziretun vizra uchrâ. Hiç kimse başkasının yükünü günahını taşımaz. Günahı yüklenmez. Herkes kendi yükünü kendi günaheni taşır. Summe ila rabbikum marciukum. Sonra sizin varacağınız yer Rabbinizin huzurudur. Rabbinize rücu edip varacaksınız. Ve yunabbiukum bima kuntum fihi tahtelifun. Orada Allah sizin hangi konuda ihtilaf ettiğinizi, tartıştığınızı orada size haber verecek. Hatta izâ Hatta izâ nihayet bize geldiğimiz geldiğiniz zaman bize geldiğinizde huzurumuzda kıyamet günü bize geldiğinizde kâle ya leite Kaybedenler bunu söylüyor Keşke. Kime söylüyor bunu? Arkadaşına söylüyor. Kendisini cehenneme sürükleyen, doğru yolu göstermeyen arkadaşına söylüyor. Keşke diyor, Beyni ve beynike be'den meşrikay. Keşke doğu ile batı arası kadar aramızda bir mesafe olsaydı. Senden uzak olsaydım. Ve bi esel gari. Sen ne kötü arkadaşsın der. Evet ne dedi başta? Hatta <gülüyor> Bize gelince. Kurumuz bize gelinceye kadar yanlış yapmaya devam etti. Bize geldiğinde. Ellezina yazunnune enhum mulaqu rabbihim. Onlar ki Rablerine kavuşacaklarını iman etmişler. Onu bilirler, onu anlamışlar. Ve inenhum ileyhi Ve gerçekten ona döneceklerini bilirler. Fe gayre dinillahi yabugun. Onlar Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Ve lehu Men göklerde ve yerde her ne varsa ona teslim olmuştur. Onun emrinde, onun hükmündedir. ve kerha. İsteyerek veya istemeyerek. İsteyerek veya istemeyerek değil. Bu ayet geçtiğinde arkadaşların şöyle anlaması gerekir. Tev an ve kerha. İstese de istemese de. İstese de istemese de Hepsi ne yapmıştır? Ona boyun eğmiştir. Ona teslim olmuştur. Ona itaat harın dedir. Ve ileyhi yurca'un. Ve mutlaka herkes, her şey ona döndürülüp götürülecektir. Bu hitap Resulullah Efendimiz'edir. Ve enzelna ileyhikel kitabe bil hak. Sana bu kitabı hak ile indirdik. Müsaddekren lima beyne yedihi minel kitap. Daha önce ki kitapları tasdik edici olarak gönderdik. Ve Müheminen aleyh bir de onların üzerine gözetleyici olarak gönderdik. Müheymin aynı zamanda Allah'ın ismidir. Yani gözetleyici ne demek? Eğer onlar, onların söylediği, o kitaplarda olan Kur'an'daki ayetlere uyuyorsa, onu doğrularsın, tasdik edersin. Değilse, değilse değildir. Allah'ın kelamı değildir o söylenen. Yani tasdik ettiği, Kur'an'ın tasdik ettiğidir. Hangi ayeti tasdik etmişse, kitaptan onu tasdik etmiştir. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın sana inzal ettiğiyle, indirdiğiyle aralarında hükme, hükmü Allah'ın kitabıyla ver وَلَا ehva اَهْوَائَهُمْ Onların hevasına uyma. Hiç kimsenin hevasına uyma. Aynı zamanda bütün ümmete birden söylüyor. اَمَّا جَائَكَ مِنَ الْحَقِّ Çünkü sana Hak gelmiştir. Hakikat gelmiştir. Sana bu hakikat geldikten sonra onların hevasına uyma. Li kulli minkum ve min Biz her biriniz için bir yol, bir şeriat belirledik. وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ fi ma اَتَاكُمْ Allah kime neyi vermişse onunla onu imtihana tabi tutmuştur. Öncekilerin imtihanı farklıydı, diğerlerinin imtihanı farklıydır. Allah kime hangi nimeti vermişse onu onu imtihana tabi tutmuş. Velau şa Allahu eğer Allah dilemiş olsaydı lecaalekum ümmeten vahide. Hepinizi tek bir ümmet yapardı. Aynı düşünen, aynı iman eden, aynı Allah yolunda yürüyen insanlar yapardı. Allah dileseydi böyle yapardı. Ama Allah böyle yapmadı. Allah kime neyi vermişse, onunla onu imtihana tabi tutmuş dedi. Velakin liyebluvekum fîmâ atâkum festebikul khayrat Siz hayırda müsabaka yapın. Hayırda yarışın. Şu, şu, şu yanlış yaptı, bu doğru yaptı deyip başkalarını hesaba çekmek yerine, şunlar yanlış yapıyor, bir tek biz doğru yapıyoruz demek yerine, hayırda yarışın. Allah kime neyi vermişse, onunla imtihana tabi tutmuş. Sana verdiği akli ona vermemiş olabilir, sana verdiği ilmi ona vermemiş olabilir. Kime nasıl muamele yapmışsa Allah biliyor. Onun için başkasını hesaba çekmek mümine yaraşmaz, mümine yakışmaz. Sana neyi vermişse ona bak, onunla imtihana tabi tutmuş, tutulmuşsun. Size düşen hayırda müsabaka yapmaktır, yarışmaktır dedi. Hesap Allah'a aittir. İlallahi merciukum cem'a. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Hepiniz Allah'ın huzuruna varırsınız, hesabı görecek çünkü. Ve yunebbiukum bima fi Orada Allah sizin hangi konuda ihtilaf ettiğinizi size haber verecek. Nerede yanlış yaptığınızı size haber verecek. O zaman bize düşen birbirimize muhalif olmak değildir, ihtilaf yapmak değildir. Bir ve beraber olmaktır, kardeş olmaktır, hayırda yarışmaktır. Evet, Hepimizin dönüşü Allah'adır. Tev'en veya kerhem dedi. İstesek de istemesek de dönüş onadır. Eğer Allah'tan gelip Allah'a gidiyorsak, dönüşümüz mutlak suret, surette Allah'a ise, o zaman bize düşen bir an bile Allah'ı unutmamaktır. Her anda Allah'ın huzurunda olduğumuzu, her an O'na doğru gittiğimizi unutmamaktır. İnsan için İki hal vardır. Biri Allah'a koşar vaziyette, yürür vaziyette, dönmüş vaziyette. Biri de Allah'tan yüz çevirmiş veya Allah'tan kaçar vaziyettedir. Eğer Allah'tan kaçarsak, ölüm gelmişse, ölüm geldiyse, ne burada ayet-i kerime'de? Nereye kaçıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Allah'tan kaçış var mı? Eğer Allah bizi huzura davet ettiğinde Allah'a dönmüşsek Allah'a yürüyor, Allah'a koşuyorsak Allah'ın bizi mağfiretiyle karşılamaması rahmetiyle karşılamaması mümkün değildir. Rahmeti, mağfireti hak etmiş oluyoruz çünkü. Ama bunun için önce karar vermek gerekir. Karar. Karar çok önemlidir. Eğer biri karar vermemiş, verememişse yolu yürüyemez, yolu gidemez. Hata yapabilir, yanlış yapabilir, eksik yapabilir. Bu başka bir şey. Kararsızlık başka bir şeydir. Kararsızlık Allah'ı tercih etmemektir. Allah'ın rızasını, dostluğunu tercih etmeyip edememektir. Hayatının en büyük hedefinin Allah'ın rızası, dostluğu olmamasıdır. Kararsızlık. Allah dünya hayatını anlattı. Çiftçiyle izah etti onu. Çiftçinin ektiği ekine benzer. Önce yeşerir, çiftçi onunla sevinir. Sonra sararır, çerçeği olur. Bir de bakır, yok olmuş. Dünya hayatı bu kadardır dedi. Bir mevsimliktir dedi. Eğer karar vermişse biri onun hem dünyası hem ahireti cennet olur. Huzur, saadet bir tek Allah ile beraber olmaktır. Onun için Allah ne buyuruyordu? Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Sen Allah'ı zikrettiğinde, Allah'ın hesabını yaptığında, Allah'ı sevdiğinde, Allah'ın rızasını gözettiğinde, onun rızasını kazanmak için konuştuğunda, düşündüğünde, bir şeyler yaptığında, gönül, kalp, maneviyat, insan ancak o zaman mutmain olur. O zaman huzuri bulur. O zaman gönül cennet olur. Başka bir şeyle kalp mutmain olmaz. Gönül mutmain olmaz. Ebedi olan ruha, Dünyayı gösterip onu mutmain edemez kimse. O ancak Allah ile mutmain olur. Allah'ın rızasıyla, dostluğuyla mutmain olur. Mutmain olmak demek, gönlün huzur bulması, gönlün cennet olması demektir. Eğer birinin gönlü cennetse, o zaten cennettedir. Dünyada da cennettedir, ahirette de ilgili cennettir. Nasıl belli olur? Nasıl anlaşılır? Gönül cennet olmuş mu, olmamış mı? Cennet midir yoksa gönül cehennem midir? Eğer Allah'ın güzelliği ondan meydana geliyorsa, Allah'ın güzelliği onun üzerinde görünüyorsa, el esmaül hüsnâ onun üzerinde tecelli etmişse, insanlar onun elinden, dilinden fayda görüyorsa, güzellik görüyorsa fayda umuyor ve bekliyorsa eğer Allah'ı sevdiği için insanı seviyorsa, mahlukatı seviyorsa, bu sevginin gereğini de yerine getiriyorsa evet bu günül cennete dönmüş bir günlüktür. Ama Allah'ı sevmekten mahrumsa, insanı sevmekten mahrumsa, kendini sevmekten mahrumsa Başka bir şeyin olmasına da gerek yok. Bu gönül de cehenneme dönmüş zaten. Böyle bir gönül nasıl cennete layık olsun? Bu insanın elindeki bir şeydir. Ne buyurdu? Bedevinin biri soruyordu. Bedevi demek köylü demek yani. İşi bilmeyen, ilmi olmayan konuşurken böyle konuşma adabına riayet edemeyen, bilmeyen dedi ki Ya Resulullah bana kendini kısaca tanıtır mısın? Öyle çok şey söyleme aklımda tutamam. Kısa olsun aklımda kalsın. Evet, Resulullah Efendimiz buyurdu ki benim sermayem marifetullah Kazancım muhabbetullah'tır. İki kelime. Ama bunu aşarsak ciltlerle kitap yazılması gerekir. Sermaye marifetullah. Sermaye Allah'ı bilmek. Kendinden, kendi üzerinden, bütün varlık üzerinden Allah'ı tanımak, bilmek. Marifetullah İrfan sahibi olmak. Bunun gereğini yerine getirip muhabbetullahı, Allah'ı sevmeyi kazanmak. Sermaye neyse kazanç da onun aynısidir. Marifetullah, Allah'ı sevdiğin kadar Allah'ı bilirsin, tanırsın. Allah'ı tanıdığın kadar Allah'ı seversin demektir. İkisi bir. Ne buyurdu bir de Allah kendini sevdiklerine tanıtır. Alime de sevdiklerine. Kim Allah'ı severse Allah kendini ona tanıtır. Bunun hiçbir ilmi olmayabilir, hiçbir şey okumamış olabilir. Ama Rabbini bildiyse, tanıdıysa, benim ilmim yok, ben Allah'ı nasıl bileyim, nasıl tanıyayım demek doğru değildir. Şeytan asla hile yapmamalıydır. Söylememiz gereken şey nedir? Allah'ın zati hakkında tefekkür yapılmaz. Hepimiz bunu biliyoruz. Çünkü akıl yaratılmıştır. Kendisini yaratanı anlayamaz. Zamanla, mekanla kayıtlidir. Zamansız ve mekansız olanı anlayamaz. Bu durumda Rabbimizi nasıl tefekkür etmemiz lazım? Beni yaratan Rabbim demem, dememiz lazım. Beni yaratan Rabbim. Mesela namaz kılıyoruz. Namaz müminin miracıdır. Kendimizi Mirajda kabul etmemiz lazım. Bu durumda orada ne dememiz lazım? Neyi düşünmemiz lazım ki? mirajda olalım. Miracda olmak için hangi tefekkürü yapmamız lazım? Ki o mirac olsun. Yoksa mirac olmaz. Ben Resulullah Efendimizin miraca çıktığı yerdeyim. Yedi kat göğün üzerindeyim. Rabbimin huzurundayım. Rabbini düşünürken neyi düşünmesi lazım? Bir tek düşünmesi gereken tek şey vardır. Beni yaratan Rabbim. Evet, beni yaratan, ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım. Bir an için öyle düşünelim. Birazdan namaz kılacağız. Mesela bu namazı öyle kılalım. Beni yaratan Rabbimin huzurundayım eğer namazınız miraç olmazsa, hesabı bana sor. Hiçbir şeyi hayal etmeden, hayal oraya varmaz. Beni yaratan Rabbim. Her şeyin kendisine ait olduğu Rabbim. Kendinden bana hayat veren Rabbim. Varlık veren Rabbim. Kendisiyle gördüğüm, kendisiyle işittiğim, kendisiyle bildiğim, kendisiyle sevdiğim Rabbim. Evet. Kayboluyorsun. Kaybolmamak mümkün değildir. Evet. Evvel ve ahiri birleşirdik. Evvel ve ahir birleşir orada. Ne evvel vardır ne de ahir. Ne ilk vardır ne de son. Zamansız ve mekansızdır çünkü. İlk ve son, evvel ve ahir, evet, zahire göredir. Anlaşılsın diyedir. Çünkü huzura çıkmak için senin zamandan ve mekandan sıyrılman gerekiyor. Çıkman gerekiyor. Ama bunun için ne gerekiyor? Refref gerekiyor. Refref aşktır. Aşk. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam ne buyurdu? Sidretül Münteha'ya vardığımızda Cebrail kardeşim bundan sonra adım atamam dedi. Atarsam yanarım. Neden? Tecellisi yani yaratılış tecellisi ondan ötesini kaldırmıyor. Kim gidebilir ondan öteye? İnsan. Hazreti insan gidebilir. Sidretül Münteha yedi kat gökten sonradır. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Ondan sonra refrefle re gittim. Refref ref aşk demek. Her Mürşidi Kamil'in mutlaka miracı vardır. Bu mirac, ruhani mirajdır. Resulullah Efendimiz hem zahiri hem batini olarak Allah ona miraj yaptırmıştır. Ümmetine de kıyamete kadar ruhani, manevi miraj vardır. Yani bu miracı ruh itibariyle yapar. Allah bu miracı hepimize nasip etsin inşallah. Bütün derdimiz budur. Allah'a vasıl olmak. Miracımızın olmasıdır. Allah'ın bizi kulu olarak kabul ettiğini bilelim diye, emin olalım diye Allah bunu ikram eder, tattırır bunu. Yani eğer Allah manevi olarak bir perde açtıysa, kuruna bir şeyi gösterdiyse, ikram ettiyse veya tattırdıysa kur neyi anlamalidir? Ben doğru yapıyorum. Doğru yoldayım, doğru yapıyorum diye. O bunu anlasın diye bunu ona tattırır. İşin sonu Allah'a vasıl olmaktır rücu edip oraya varmaktır. Allah'ın huzuruna çıkmaktır. Bunun içinde ayette ne buyuruyordu? Allah'tan razı olmuş ve Rabbini razı etmiş olarak Rabbine dön. Çık dedi huzura. Bunu yaparsan çıkarsın dedi. Rabbinden razı olursan ve Rabbini razı edersen çıkarsın dedi. Biraz önce bir örnek verdim. Allah bir kuluna bugün neyi söylersen senin duanı kabul ederim dediğinde hiçbir şeye dokunmamaktır yalnız. Her şey yerli yerindedir. En güzelidir Senin hükmünden razıyım. Senden razıyım. Bana nasıl bir muamele bulunursa bulunursan bulun. Ben ondan razıyım. Çünkü Senden geldik ve sana dönüyoruz. Ve burası bir günlük bir hayat. Böyle mi anlıyoruz? Zor. Böyle anlamıyoruz. Böyle anlamadığımız için halimiz böyledir zaten. Bunun için Rabbimize yakınlığı tadamıyoruz. Rabbimize beraber olamıyoruz. Ufak bir sorun olduğunda, musibet olduğunda, hastalık olduğunda başlıyoruz feryat etmeye. Başlıyoruz isyan etmeye. Niye? Allah'a göre anlamamışız da ondan. Allah beyan etti, dünyayı, o oyun ve eğlenceden ibarettir. Birbiriniz arasında onunla, mal ile, evlat ile, övünmeyle ile o onu. Boş bir şey dedi yani. Ama bunların dışında bir de Allah'ın mahvireti ve rızası vardır. Bunu arayanlar, bunu kazanmak isteyenler vardır. Tercih senindir dedi. İster dünyayı tercih edersin, Sonra hepsi çerçöp haline gelir. Onu terk edersin, gidersin. Ya da onu kaybedersin. Ya da Allah'ın mağfiretini, rızasını tercih edersin. Onun için ısrarla önce iman diyoruz. Arkadaşlar soru göndermişler. Almanya'dan bir kardeşimiz soru göndermiş. Esma ve sıfat arasında ne fark vardır diye soruyor. Esma ve sıfat arasında fark yoktur. Sıfat demek vasıf demektir. Vasıf. Allah kendini bir vasıfla vasıflandırmışsa o isim oldu. Allah Rahmandır dedi, Rahim'dir dedi. Kendini Rahman ve Rahim olarak vasıflandırdı. Bu isim oldu. Ama Allah'ta vasıf olarak vardır ama isim olarak Allah kendini o isimle isimlendirmemişse ona sıfat denir. Vasıf olarak vardır ama kendini onunla isimlendirmemiş. Mesela Allah irade eder dedi. Aynı zamanda bu iradeyi kullu da vermiştir irade. Ve ida irade şey enen ya kul alehu Allah bir şeyin olmasını dilediğinde irade ettiğinde ona ol der o da hemen olur. İrade etti. İrade ettiğinde ol demesi yeterlidir hemen olur. Yani hüküm vermesi olmasını dilemesi onun olması için yeterlidir. Önce diliyor sonra ol diyor. Önce irade ediyor, sonra diliyor. İnsana da insana da bu iradeyi vermiş midir? Evet. Tercih etme hakkı oradan kaynaklanıyor. İrade etme, dileme, tercih etme hakkı. Ama Allah'ın mürid diye bir ismi yoktur. Allah mürid olarak kendini isimlendirmedi. Kuranda. Onun için Allah Allah'ın mürid diye bir ismi yoktur, ama irade eden vasfi vardır. Sıfatı vardır yani. Aynı şekilde Allah Sübhan'dır. Subhan da bir vasıf ama tenzihe ait bir vasıf. Bütün isimler için geçerli olan bir vasıf. Sübhanallah amma yüşrikun. Sübhanallah amma yesifun. Allah Sübhan'dır. Onların şirk koşmasından münezzehtir dedi. Beridir dedi. Bu da Allah'ın sıfatıdır. Sübhan. Ama tezihe ait bir sıfat, hata işlemeyen, kusur işlemeyen, eksiksiz olan, noksansız olan, kusursuz olan, benzersiz olan, akla fikre düşünceye gelmeyecek kadar yüce olan bu da Allah'ın sıfatıdır. Ama isim olarak isimlenmez. İsim olmaz. Ne olur? Sıfat olur. Bu ikisi Allah'ın sıfatıdır. Diğerleri isimdir. Mesela alimlerimiz Allah'ın zafi sıfatları ve sübuti sıfatları diye Allah'ı tanırken mutlaka bunların bilinmesi gerekir. İman edilmesi gerekir. Dedi ki zati ve sübuti sıfatları diye zati sıfatları altıdır. Vücut, varlık, Buna hiç gerek yoktur. Zaten vacibul vücut olan odur. İrade evet doğru. İrade sıfat. Kıdem beka. Evvel ve ahir ismidir. Evvel ve ahir ismidir. Kendini isimlendirmiş zaten. Kıdem ve beka. Öncesi olmayan, sonrası olmayan. Evvel ahir. Muhalefetunil havadis, kıyam bin nefsihi. Kıyam bin nefsihi, zatıyla varlık olan, bütün varlığın kendisiyle varlıkta durduğu zat. Bu Allah'ın kayyum ismidir. Kayyum ismi hata yetmez. Hay ve kayyum ismi demek daha yerli değil. Muhalefetunil havadis, hiçbir şeye benzemez. Allah'ın tenzih ismidir ki bu da kudüs ismidir. Hasatçıca bu yetiyor mu? Bu isimler yetiyor mu? Yetmiyor. 99 olması gerekir. Hepsini bilmek gerekir. Hepsini öğrenmek gerekir. Sen Rabbini tanıyacaksın. Böyle birkaç sıfatı anlatıp ismi anlatıp, işte bunları bilmen yeterlidir demek doğru değildir. Evet. Sıfat Allah'ın kendisine isim olarak vermediği ama Allah'ın sıfatı olan, vasfi olan sıfattır. Esma ise Allah kendini onunla isimlendirmiş. Ölülere okunan Yasin canlılara da bağışlanabilir mi? Asıl canlılara bağışlanır canlara okunması gerekir, anlaşılması gerekir ki o yaşansın. Eğer yaşarmazsa, sadece onu ölülere okuyacağız diye anlaşılırsa bu Kur'an'a zulümdür, hakarettir. İnsanın kendi kendisine hakaretidir bu. Peygamber'e ne gerek vardı? Kur'an'ı gönderdi, bunu okuyun sevap kazanın derdi. Okuyun, ölünüze hediye edin, derdi. Evet, sevap hem ölüye bağışlanabilir, hem diriye bağışlanabilir. Nedeni ne olursa olsun, intihar eden kişinin cezası nedir? Nedeni ne olursa olsun olmaz. Ameller niyete göredir, nedene göredir. O intihar eden aklını mi kaybetmiş? Aklı dengesi yerinde miydi? Veya o aklı dengesini kaybederken neden kaybetti? Sebebi neydi? Allah hesabı işin özüne göre yapar. Özüne, imanına göre yapar. Onu yaparken kimler ona sebep oldu? O da o cinayete ortaktır yalnız. Sebep olanlar da evet. ona ortaktır. Ne kadar? Payı kadar. Ne kadar? Ne kadar? Orada payı varsa o kadar o da ona ortaktır. Onlar da ona ortaktır. Ona sebep olurken Allah'ın emrinden ne kadar çıkmış çıkmışlarsa o kadar o cinayete ortaktırlar. Bir tek suçu ona yüklemek doğru değildir. Evet. Cezası Hı. nedir? Cezasını Allah biliyor. Hiç kimse kendisine ait değildir. Allah'a aittir. Dolayısıyla intihar eden biri, imtihanı kabul etmemiş demektir. Eğer aklı yerindeyse yalnız. Allah'ın kendisini tabi tuttuğu imtihanı kabul etmedi, musibeti kabul etmedi. Her ne sebep olursa olsun, kendisini Allah'a ait bilmedi. Umutsuzluğa düştü. Baya sebep ne olursa olsun, diyelim ki canına kıydı. Aklı yerindeyse bunun imanı olmaz. Bu iman, iman değildir. Allah hiç kimseye çekemeyeceği yükü yüklemez buyurdu çünkü. Çekemeyeceği yükü yüklemez. Onu bir imtihana tabi tutmuşsa onu çeker, onu kaldırabilecek durumdadır. O istediği kadar ben buna dayanamam, bunu kaldıramam der. Sonuç itibariyle son ne olabilir? Ölüm olsun. Ya da sen kendine kıyacağına bırak biri seni öldürsün. Bari günahsız o tarafa git. İnsan önce Allah'a karşı sorumludur. Mesela Allah'ın huzurunda rezil olmamaktır. İnsanlara rezil olmuşsun bu önemli değildir. Onun için dua ederken ne diyorduk? Ya Rabbi, Sübhan olan sensin. Noksanlıktan münezzeh olan sensin. Kusursuz olan sensin. Eksiksiz olan sensin. Biz, biz senin kulunuz. Aciz kulun, günahkar kulun, hatalı, kusurlu kulunuz. Bizi mahfiret et. Bizi affet. Eğer bizi affedip mağfiret etmeyeceksen, Huzurunda rezil olmaktansa dünyada cezamızı çekmeye razıyız. Karşılığı her ne olursa olsun diyoruz. Ama sen Rahman ve Rahim'sin. Sen gafursun. Sen gafarsın. Sen tevvapsın. Sen afursun ya Rabbi, Bizi mağfiret et. Huzurunda rezil olacağımıza dünyada rezil olmayı tercih ediyoruz. Ama senden istediğimiz bizi dünyada mahşub etme. Ahirette mahşub etme. Bizi huzurunda mahşup etme. İnsanların huzurunda toplandığı günde mahşup etme. Bu peygamberlerin duasıydı. Evet. İntihar eden için de Allah Rahman ve Rahim'dir. Biz bilemiyoruz. Kulunu en iyi bilen ne olur? Yarın kıyamet günü ona nasıl bir muamelede bulunur? O O biliyor. Cezası nedir diye sorulmuş. Cezasını Allah biliyor. Biz bilemeyiz. Bu konuda açık bir hükümde olmadığı için cezasını Allah bilir diyoruz. Abdest alırken niyet getirmek şirke girer mi? Abdest alırken, namaz kılarken oruç tutarken niyet getirmek, niyet etmek şirke düşürmez. Bununla beraber Niyeti diliyle getirmesi, söylemesi de gerekmez. Niyet gönülden yapılandır. Gönülden yapabilir. Dil ile de söyleyebilir. Fark etmez. Niyeti söylerken eğer diliyle bir şey söyleyip, kalbi başka bir niyette ise, mesela bu Diyelim ki öğle namazını kılacak. Öğle namazını öğle namazının niyetini yapmak yerine ikindi vaktinin niyetini yaptı. Gönlündeki niyet geçerlidir. Gönlündeki ise öğle dediyse öğle, ikindi dediyse ikindidir. Yani diliyle söylediği de gönlüyle yaptığı niyet geçerlidir. Maya takvimine göre 21 Aralık 2012'de kıyamet Söylentileri var. Babam buna inanıyor. Bu duruma çok üzülüyorum. Bu durum şirk olur mu? 2012 kaç gün kalmış? 10 gün. Demek ki bir hafta sonra kıymet kopuyormuş. Evet, arkadaşın babası buna inanıyormuş. Bu şirk olur mu? Kıyametin vaktini bir tek Allah biliyor. Bunun dışında kıyametin vakti, vakti hakkında, zamani hakkında hiç kimse tek kelime söyleyemez. Söylerse bu küfür olur. Evet. Daha önce zaten tekrar tekrar anlatmıştım. Cibril hadisinde Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabesiyle beraber oturuyor. Sahabe anlatıyor. Beyaz elbiseli biri geldi, içeri girdi. Bizden hiç kimse onu tanımıyordu. İlerledi, geçti. Resulullah Efendimiz'in tam karşısında oturdu. Hatta neredeyse dizi dizine değecek kadar yakın oturdu böyle. Eli de dizlerinde. Dur Resulullah Efendimiz'e soru sordu. Ya Resulullah, iman nedir? Resulullah Efendimiz buyurdu ki, iman Allah'a iman etmendir. Resulüne, Resullerine iman etmendir. Kitaplarına iman etmendir. Allah'ın likasına, Allah'a vasıl olmaya iman etmendir. Bu, Buhari hadisidir. Hadis numarası 37 olması gerekir. Yada arkadaşlar hatırlıyorsa söylesinler. İmanın şartıydı bu. Allah'a vasıl olma Likası imanın şartı. Bir de ahirette iman etmem lazım dedi. Bir daha sordu İslam nedir? yaratır Allah dedi İslam. namazı ikame etmendir dedi, farz olan Ramazan orucunu tutmandır dedi, zekatı vermendir dedi, hacı söylemedi, o anda hac da farz olmamış. İhsan nedir diye sordu. İhsan, Allah'ı görüyormuşçasına ona abdolmandır dedi. Allah'a öyle bir kul olacaksın ki Allah'ı görüyormuşçasına ibadet ederken Allah'ın huzurundaymış gibi Allah'a ibadet etmendir dedi. Sen onu görmesen de onun seni gördüğünü bilmendir. Biraz önce benim söylediğim ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım. Bunu tatmandır. Bunu bilmendir. Bundan emin olup buna iman etmendir. Bir soru daha sordu. Kıyamet, kıyamet ne zaman kopacak dedi. Evet. Resulullah Efendimiz'in verdiği cevap bu konuda kendisine soru sorulan, sorandan daha bilgili değildir dedi. Kendisine soru sorulan, sorandan daha bilgili değildir dedi. Yani sen neyi biliyorsan ben de o kadar biliyorum. Sen bana ne, neyi anlatmışsan bu konuda ben de o kadar biliyorum. Çünkü Allah'tan başka kimse bilmiyor. Bu durumda bir daha sordu. O zaman arametleri nedir dedi. Resulullah Efendimiz kıyametin arametlerini anlattı. Ahir zaman peygamberi demek ayrı şey. Evet. Benden 1400 sene sonra kıyameti bekleyin dedi. Benden 14 asır sonra kıyameti bekleyin dedi. 33 senedir galiba. 14'ü geçtik. Yani kıyametin sahasına girmişiz. Bu doğrudur. Ama ne zamandır? Onu Allah biliyor. Böyle gün söylemek insanı küfre götürür. Zaman söylemek insanı küfre götürür. Belki 100 sene, belki 1000 sene, belki bin senedir. Nereden biliyoruz? Kim bilebilir? Hiç kimse bunu bilemez. Onun için bu konuda konuşmak zaman belirtmek insanı şirke düşürür. Biri bilmeden cehaletinden evet bilim böyle söylemiş, tıp böyle söylemiş alimler böyle söyledi işte belki öyledir, belki olabilir. Bilmeden, farkında olmadan bunu söylediyse onun için şirk olmaz, hata olur. Öğreninceye kadar Onun için böyle şeyleri kıyametle ilgili şeyleri konuşmak, bazen televizyonda da öyle çıkıyorlar. İşte üç sene kaldı, beş sene kaldı, on sene kaldı gibisinden elli sene kaldı. Buna için çok hoş olmayan çirkin kelimeler, çirkin sözler. Bir şeyi ki Resulullah bilmiyor, bir şeyi ki Cebrail bilmiyor, biri ben biliyorum işte ben keşfettim deyip söylemesi Şirk de olur, küfürde de olur, saygısızlık da olur. Allah ne buyurdu ayet-i kerimede onun saatini Allah'tan başka kimse bilmez. Artık söz bitti, söz bitmiştir. Ama biri bilmeden cahilliğinden konuşur, söyler. Cehalet mazerettir. Allah cehaleti mazeret olarak kabul ediyor çünkü. Bilmeden diyor. Bilmeden biri günah işlediyse, onu anlayınca hemen tövbe ettiyse, bilmeden yanlış yaptıysa, hemen döndüyse, evet, Allah gafur ve rahimdir dedi. Ama Allah'ın ayetini bildikten sonra, öğrendikten sonra, peygamberi öğrendikten sonra, onun uygulamasını, onun söylediğini anladıktan sonra bir daha onu yapmak evet, küfür olur, şirk olur. Allah hepimizin evvelini de, ahirini de hayr eylesin inşallah. Amin. Ahirde, ahirette kendisine kavuşan, kendisine bir dost gibi, bir sevgili gibi kavuşan kullarından eylesin. Amin. Allah bütünüyle bizden razı olmadan, bütünüyle sevmeden bizi hüzura almasın inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun.